Luka 4. Bölüm Kutsal ruhla dolu olarak şeria ırmağından dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Bunun üzerine iblis ona, ''Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun.''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 Ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak. İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. İblis onu Yeruşalim'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. Tanrının olduysan kendini buradan aşağı at. dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek, ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa ona şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi denemeyeceksin diye buyrulmuştur. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. İsa, ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa, büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde, her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca, ona Peygamber Yeşayan'ın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir. Diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un oğlu değil mi bu? Diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefernahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim. Diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün üç yıl altı ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında, İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Sarefat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Eliş’anın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naman iyileştirildi. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. Sonra İsa Celile'nin Kefarnahum kentine gitti. Şabat günü halka öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Havra'da cinli, içinde kötü ruh olan bir adam var. Adam yüksek sesle Ey Nasıralı İsa! Bırak bizi! Bizden ne istiyorsun? Diye bağırdı. Bizi mahvetmeye mi geldi? Senin kim olduğunu biliyorum! Tanrı'nın kutsalısın sen! İsa Sus! Çık adamdan! Diyerek cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine, Bu nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor. Onlar da çıkıyor. Diyorlardı. İsa'yla ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı. İsa, Havra'dan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un kaynanası hastaydı. Ateşler içindeydi. Onun için İsa'dan yardım istediler. İsa, kadının başucunda durup ateşi azarladı. Kadının ateşi düştü. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de ''Sen Tanrı'nın oğlusun!'' diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı. Konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halk ise onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa, Öbür kentlerde de Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek. Dedi. Çünkü bunun için gönderildim. Böylece Yahudiye'deki havralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.